hanımefendinin eşi tesettüre girmesine kesinlikle ikna olmuyor. Evet. Bu noktada ne yapması gerektiğini soruyor. Yuvamı yıkmalı mıyım? Herhangi bir eziyet veya kötüleme de yok. Eşimden de başka bu, bu mesele haricinde rahatsız değilim diyor. Ne yapmasın tavsiye edersiniz? Evet. Müslümanlar hayrı anahtar olurlar. Müslümanlar, peygamberimizin ifadesi hayır kapılarını açan, değil mi? Şerrede kötülüğe de engel olan insanlar olmak durumundadır. Peygamberimiz öyleydi. Hı hı. Dolayısıyla kişi başka insanları da iyiliğe, hayra teşvik etmeli. Kendisi önce olmalı. Ki burada kendi eşiniz, yani eşiniz de bir bayanın değil mi? Bulu uçağına eriştikten sonra ne yapması lazım? Tesettür emrine uygulaması lazım. Allah'ın emri. Peygamberin buyruğu, sünneti değil mi? Efendim 14 asırlık İslam nesillerinin uygulaması, hem Kur'an'ın nasıl ayeti, hem hadisin ifadesi, Peygamberimizin sünneti fiili yaşayan bir sünnet. Dolayısıyla eşinin daha tesettüre riayet etmesi, uyması, örtünmeye uymasını kendisi teşvik etmesi lazım. Ki burada ne yazık ki engellemeye çalışıyor. Eşini size karşı istediği kadar, değil mi? Süslenebilir başı açık efendim e, neyse ama dışarıya gittiği zaman değil mi kendisinin evlenilmesi kendisinin e, evlenilmesi mübah olan kişilere karşı ne yapacaktır tesettüre örtünmeye riayet edecektir bir Müslüman evet. yani burada e, inşallah dua etsin eşi onu tesettüre e, girmesine engel olan değil bilakis onu terviç eden onu teşvik eden bir bakış açısına sahip olsun. Bu caiz değil. Yazık ediyor. Kul hakkına giriyor. Onun da günahını alıyor. Yani bir insan bir iyiliğe sebep olursa, bir hayra öncülük ederse değil mi? Ondan kendisi de hayır işleyen gibi sevap kazanır. Ama kötülüğe yani hayra vesile olan, iyiliğe vesile olan birinin emrini yerine getirmeye vesile olmuşsa, onun sevabını o da alır. Ama o kişi bırakınız hayra olmayı şerre öneye ayak oluyor. Kim de kötü bir işe çığara e, sebebiyet verirse ondan da bir ona vebal gelir günah işleyenden. Eşi işte günah tesettüre riayet etmediği için e, eşinin emriyle zoruyla yapıyor. O günah eşine de aynı şekilde geçecektir. Burada yani yuvasını inşallah bozmayacak bir şekilde e, bir önlem alsın. Eşi de İnşallah buradan söylediklerimize kulak versin ve daha da fazla azap etmesin diyelim eşine, hanımına karşı.